Çok muhterem kardeşlerimiz, bugünkü sohbetimiz ihlas ve takva üzerine. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de güzel isimler Allah'a aittir buyuruluyor. Ve Cenab-ı sıfatlarının, cemali sıfatlarının tecellisini kulda görmek istiyor. O zaman bir ihlas teşekkür ediyor, takva hali teşekkür ediyor. Ve cenab bir dost olunuyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede yeryüzünü salih kullarımıza varis kıldık buyuruyor. Bu yeryüzünü salih kullarımıza varis kıldık buyuruluyor. Ve bu yeryüzüne varis olma, bu salih kullarla bu veraset devam ediyor. Okunan ayet-i kerime Fetih suresinde bir Hudeybi oldu. Müslümanlar haç yapmak için Medine'nin yakınına kadar geldiler. Fakat Cenab-ı Hakk'tan bir hikmet ilahi haç yapmak mümkün olmadı. Tabi sahibi de mahzun oldu. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ya Resulallah dedi, galibiz dedi, aşağılanıyoruz dedi. Müşkül, sebep belli değil. Efendimiz de ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Allah Resulünü mahcup etmez dedi. Onun üzerine rivayete göre bu Fetih Suresinin ilk ayetleri indi. Bir fetih müjdeleme ayeti. Arkadan bir Hayber'in fethi oldu. Arkadan bir Mekke'nin fethi oldu. Ve salih kulların bu niyetleriyle bu fetihler devam etti. En son bugün 91. yılını idrak ettiğimiz Çanakkale Zaferi'de Cenab-ı Hak bu salih kulları varis kıldı. Ve biz de bu salih kulları varis kılınan bu vatanın üzerinde yaşıyoruz. Ve o salih kulları iyi anlamak, iyi düşünmek lazım. O salih kullarının sancağının üzerinde kanın rengi vardı. Hilal vardı. Yıldız vardı. Üzerinde Allah yazıyordu sinelerde Allah vardı sancağın bir tarafında vatan yazıyordu her şey vatanla dil vatanla korunuyor İffet namus vatanla korunuyor haysiyet şeref vatanla korunuyor vatan yazıyordu öbür tarafında sancağın namus yazıyordu İffet insanlara masus bir keyfiyet Eğer o giderse insanlık sıfatından vazgeçmek olmuş oluyordu Sancağın alt tarafında da ittihat yazıyordu Birlik beraberlik yazıyordu Cenab-ı Hak vela teferruku buyuruyor Ve askerin sinesinde, neferin sinesinde bu vardı Cenab-ı Hak vardı, vatan vardı, namus vardı, birlik beraberlik vardı Ve Cenab-ı Hak meleklerini indirdi Büyük bir zafer oldu fiziki güç yok kadar bir şeydi. Metafizik güç, kalbi güç düşmanın bütün güçlerini bertaraf etti. Alt üst etti. Düşman evet Çanakkale mağlup oldu. Mağlup oldu ama neden mağlup olduğunu iyi keşfetti. İyi keşfetti. Niye mağlup olduğunu çok iyi keşfetti. Onun için üstünde Allah vardı. Dini zayıflatmaktı gayet hakim olabilmekti. Vatan yazıyordu. Vatan duygusunu zayıflatmaktı. Namus yazıyordu. İffet duygusunu azaltmaktı. İhtiyat yazıyordu birliği, beraberliği parçalamaktı. Demek ki bugün de o yetiştirdiğimiz nesilde ve bu Çanakkale ruhuna, onun devamı olan İstiklal Harbi'nin ruhuna ki orada Allah'ın rahmeti, meleklerin Hatta Hamilton, biz diyor gökten inenleri gördük diyor. Churchill'i sıkıştırıyorlar, bizi rezil ettin diyorlar Çanakkale'de. Görmüyor diyor, biz orada Allah'la mücadele ettik, tabii mağlup olacaktık diyor. Demek ki bugün de bu sineye muhtaçız. Bu sineler olduktan sonra Cenab-ı Hak daima bir fethi mübin nasip edecek inşallah. Fetih suresinin okunan son ayetinde Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'in yanında bulunanları, beraberlerini yakın olanlarına, Peygamber Efendimiz'in arkadaşlarının nasıl bir halet-i içinde olduğunu bildiriyor. Onlar kafirlere karşı çetin ve kendi aranı merhametlidir. İşte bunu da Çanakkale'de gördük, hep bütün Bedir'den başlayarak gördük. E Çanakkale'de gördük, nasıl düşmana karşı en ufak bir taviz vermedi. Daima bir tevhidi korudu, tevhidi müdafaa etti. Canını ortaya koydu, tevhidi korudu. Kendi aralığına merhametti, düşmana karşı, kafire karşı gayet sert. Hiçbir taviz olmadı, vermedi. E Cenab-ı Hakk'ın rahmeti tecelli etti. Yine onlar rüküye varırken, secde ederken görürsün buyuruyor Cenab-ı Hak. O Efendimiz'in yakınlarını. İşte orada da, da daima alnı, secdeli, gönlü Allah'a bağlı, temiz bir ordumuz vardı elhamdülillah. Cenab-ı Hak elhamdülillah bu vatanın korunması demek ki elhamdülillah devamı da bu hale bağlı. Allah'tan lütuf ve isterler buyuruluyor. Hep Allah rızasının aradı. Orada da canların feda edilmesi hep Allah rızası içinde. Vatan kurtulsun. Arkada kalan namusu, iffeti kurtulsun. Yine Cenab-ı Hak bir misal veriyor. Tevrat'ta ve İncil'de buyuruyor. Nasıl bir fidan dikilir, fidan çıktığı zaman bahçıvan buna sevinir çok. O fidanın çıkmasıyla böyle Müslümanların da elhamdülillah temiz sinelerin artmasıyla bu kafirlerin küfrünü azdırır. Kafirleri kızdırır. Ondan sonra ayet-i kerimenin sonunda da Cenab-ı Hak ameli salih işleyenlere Allah'tan büyük bir mükafat Cenab-ı Hak vaat ediyor. İman edip İman katte yerleşecek ve ameli salih sahibi olacak ve büyük mükafat vardır buyuruluyor Cenab-ı Hak tarafından. Hep ihlas kalbe Cenab-ı Hak'a karşı samimiyete. O kalbin o samimiyetine Allah'ın rahmeti iniyor. Yine Cenab-ı Hak ve Şems suresinde Cenab-ı Hak mühim bir hadise bildirirken bir yeminle başlar. Hadisenin durumuna göre birkaç yemin olur. 4 yemin olur. Burada ise insanın iş dünyasını Hak bildirecek. İnsanın dikkati kendi iş dünyasına toplanacak. Burada Hak 7 yeminle geliyor. İnsanın iş dünyasını bildiriyor. İnsanın iş dünyasında fucur yani Allah'tan uzaklaştırıcı hadislerin ve Allah'a yaklaştırıcı takvanın iş dünyamızda bir ilham halinde olduğunu. Devamlı bir fısıltı halinde. Yani bir tarafımız, nefsane hayat bizi dünya menfaatleri fucura doğru çekiyor, dünyaya daldırıyor, Allah'ı unutturuyor. Ruhani halimizde bizi Cenab-ı Hakk'a yaklaştırıyor. Mevlana'nın buyurduğu gibi, Musa da diyor, Firavun da senin içindedir diyor. Yine Mevlana diye bir şey de senin iç dünyan diyor bir diyor ormana benzer diyor. En munisinden diyor en vahşisine kadar yaşayan bir ormandaki mahlukat gibidir diyor. Kimi huyum vardır diyor. O diyor azgın bir diyor canavara benzer diyor. Bazen bir hal gelir diyor. Çok munis olursun diyor. Bu diyor terbiyen ne diyor iç dünyanı terbiye etmekle diyor. Ruhaniyeti yükseltmek suretiyle diyor. İçindeki diyor canavar ruhlu mahlukatı diyor, o hissiyatı diyor ortadan kaldır diyor. Öyle bir misal veriyor ve bir hikaye anlatıyor. Yani devamlı insan ruhu bir mücadelenin ve bir kavganın içinde. Kat efla men iç âlemini temizleyen felaha erdi buyuruyor. Yani ihlas ve takva. Allah'a karşı kalbin samimi olması. Takva Kalbin korunması dünyevi nefesane arzulardan vazgeçebilme. De Cenab-ı Hak nasıl bir yürek istiyor? Malları ile canları ile cenneti satın aldılar. Mal ve canlar vasıtaların en başında geliyor. Hem Allah'a yaklaşmaya cennete vasıta, hem de Allah korusun cehenneme vasıta. Yani iki uçlu bir piçak gibi. Can için fedakarlık isteniyor. Can için fedakarlık istiyor Allah yolunda. Cenab-ı Hak bu fedakarlığın da karşısını veriyor. İşte yine Çanakkale'ye geleceğim ben. Yine bu Çanakkale canların feda edilmesi. Mukabilinde hem cennetin, ahirette cennetin, dünyada da bu vatanın onların nesline bırakılması. Maldan fedakarlık ve el mülkü lillah mal da Allah'a ait. Yine malda fedakarlık istiyor. iç alemin temizlenmesi bu ihlas halisiyet Cenab-ı Hak son okunan vel de insan muhakkak mutlaka dört teyitle geliyor zamanı yemin olsun yürüyor canım. En kıymetli şey zaman. Mahdut bir zaman içindeyiz. Herkes ölüm yaşında. Bir kabristana gitsek seyredsek şu mezar taşlarına her birimizin yaşında vefat eden mevtalar vardır. Herkes bir ölüm yaşında. Fakat nefis daima uzak gösteriyor. Saatine dayanıyor, istinad ediyor. Malına mülküne istinad ediyor. İmkanlarına istinad ediyor ve ölümü uzak gösteriyor nefis. Her şeyi geri almak mümkün, satın almak mümkün. iade almak mümkün fakat zamanı iade almak mümkün değil. Zamanı geriye almak, dün geçti dünü geri almak mümkün değil. Bu saniyeden evvelki geçen saniyeleri geriye almak mümkün değil. İnsan en çok gafil olduğu zamandır. E zamanı boş harcamamak. İlahi bir ikal vel as. Onla innel insan lefi hus insan muhakkak mutlaka zarar ziyandadır. 4 teyitle geliyor ayet-i kerime. Neyle kurtulacak illerlezi namülü vaamülü salihat? İman kalpte yerleşecek. Dilin ikrarı kalpte mekan bulacak. Kalp tasdik edecek. Katma çakma sanatı gibi iman kalpte yerleşecek. Ondan sonra, salihati", Ameller de Allah rızası için olacak. Araya nefsane girmeyecek. Araya bir fâni girmeyecek. Cenab-ı Hak bu şekilde bir kul olumlu istiyor. Böyle salih kulların yeryüzüne varis kılıyor Cenab-ı Hak. Yani yeryüzünün mirası o salih kullara ait olmuş oluyor. Ve o salih kullar dünyada da abad oluyor. Mazi olmuyorlar. Bedenlerinin vefatından sonra mazi olmuyorlar, devam ediyorlar. Dünyada bir saadet mekanı oluyor. Kabirde biz cennet bahçesinden bir bahçe oluyor, bir saadet mekanı oluyor. Arkadan mükafat, kıyamet günü efendimizin yanında bulunmak. Ondan sonra cennet, Allah rızası, ru'yetullah, cenab-ı tecellileri bir müşahade hali gelebilmek. Velhasıl bu Cenab-ı Hak saadet yolu peygamberlerin izinden gidilen yol.